La ilaha illallah şartlarının ikincisi olan el kufru bita'uhud yani tauhudu inkar etme olan şartını işlemiştik. Bugünkü dersimizde de inşallah üçüncü şartı olan la ilaha illahın önemli üçüncü şartı olan el ilm yani bilerek bu cümleyi bu kelimeyi söylemek, bilerek inanarak anlayarak bilinçli bir şekilde söylemenin gerekli olduğu ve La İlahe İllallah'ın şartlarından olduğunu e, inşallah işleyeceğiz. Buradaki önemli nokta yani kişi taklidi olarak değil anne babasından duyduğu gibi işte annem babam La İlahe illallah diyorlar ben de onlar gibi diyorum. Ama ne anlama geliyor sadece kuru birkaç kelime işte yani Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın işte Resulü'dür sadece gibi bilme böyle yeterli değildir. Bunun manasını bilmek gerekiyor. La ilahe illallah derken biz neyi kabul ediyoruz? Neyi reddediyoruz? Nelere la diyoruz? Hayır diyoruz? Neleri ispatlıyoruz? Kabul ediyoruz? Bunun ilim üzere basiret üzere inanarak anlayarak bilerek söylenmesi gerektiği e, kuralını öğreniyoruz. Bunun delili nedir peki? La ilahe illallah bilerek söylemenin şartı nedir? allah Teala Muhammed Suresi 19. ayette şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka ilah yok. Burada fa'lem diyor. Bil ki bunu bileceksin, bunu anlayacaksın. İnsan ne zaman bilir, ne zaman itikad eder? Ne zaman ki bir şeyi araştırmaya başlasa, incelese, irdelese, tefekkür etse ve kanaat getirse artık o işi ne yapmaya başlar? Bilmeye başlar. Burada da bilerek bunu selemenin gerektiği olduğunu ne yapıyor allah Teala? Bize öğretmiş oluyor. Bizler Allah'ın tek olduğunu nasıl biliyoruz? Gerçekten kainatta sadece Allah'ın var olduğu, O'nun hakim olduğu, aslında kainatın bütün işlerini, Sadece onun evrip çevirdiği, tedbir, yani tedbir eden Allah'ın zatı olduğunu nasıl anlıyoruz? Hani bir ayette diyor Allah'tan başka ilahlar olsaydı, fesada uğrardı diyor ya düzen. Gerçekten de anlıyoruz ki Allah'tan başka bir ilah yok. Başka bir ilah olmuş olsaydı haşa, Allah'tan başka ikinci, üçüncü, illaki bunlar, <gülüyor> bu ilahlar anlaşamayacaktı bazı noktalarda. Tıpkı biz insanlar hani bazı noktalarda anlaşamadığımız gibi ve gerekirse hani savaşların, kavgaların koptuğu gibi ilahlar arasında da böyle bir çekişme, böyle bir kavga da olacaktı ve bütün bunun neticesinde de yeryüzü fesada uğrayacaktı. İlahın birisi birini öldürmek isterken öbürü diriltmek isteyecekti. Birisi yağmur indirmek isterken biri indirmek istemeyecekti. Birisi bir kavmi helak etmek isterse, isterken öbürü helak etmek istemeyecekti. Buna benzer. Illaki bir çekişme, bir münakaşa, bir e, kavga söz konusu olacaktı ve kainat bozulacaktı. Anlıyoruz ki Allah'tan başka yok. Her şeyin böyle dört dörtlik bir düzen, bir intizam içerisinde e, seyretmesi, devam etmesi hiçbir kusur, hiçbir eksiklik görmemeyi işimiz demek ki çok yüce bir ilah var, çok yüce bir Allah var, Celle Celalhu ve sadece Tek olarak kendi başına bu kainatı e, yarattığı, bu kainatı evirip çevirdiği bir düzene koyduğu şeyini öğrenmiş oluyoruz. Yani aklımızı kullanarak. Aynı zamanda aklımızı kullanarak, delillere bakarak, düşünerek de Allah'tan başka ilahın olmaması gerektiğini de öğrenmiş oluyoruz. Madem bu kainatı yaratan Allah-u Teala ise insanların kaderlerini çizen, rızık veren, öldüren, dirilten, ee, işleri düzene koyan bir Allah varsa o zaman insanlara da hakimiyet konusunda yani insanlara kanun koyan teşri yapan, helal ve haram mefhumunu koyan sadece kendisine ibadet edilmesi gereken, sadece ona itaat edilmesi gereken, sadece efendi yaratıcı, Rab olarak bilinmesi gereken de bir Allah'ın olması da çıkmış oluyor netice olarak bu kainata baktığımız zaman Allah -u Teala sadece akıl olarak değil bir de bize peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiştir ki yani aklımızı desteklesin. Kişi aklıyla da düşündüğü zaman Allah'ın varlığını ne yapabiliyor? Aslen bulabiliyor ve sadece bir Allah'ın olduğunu da, olduğuna da kanaat getiriyor. Ama bununla beraber Allah Teala resuller göndermiştir, kitaplar indirmiştir ve her şeyin bilgisi tafsilatlı bir şekilde verilmiştir. E Abu Zer'di dediği gibi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman e, bu Abdullah bin Mesud için de söylemiyor bu söz. Yani kanatlarını çırpan bir kuş dahi olsa ondan haber verilmişti diyor bize. Bu kadar tafsilatla her şey bize öğretilmişti diyor. Resulullah Efendimiz sonasının vefat ettiği zaman hayatında diyor gerek Kur'an'da ve gerek sünnette bize her şeyin tafsilatlı bilgisi verilmişti. Daha uçan kuşlar dahi bahsedilmiştir. Allah-u Teala bu kadar tafsilatlı ne yapmıştır? Bize bilgi vermiştir. İşte bu biz bu tafsilatlı bilgilere bakarken aklımızı kullanırken Allah'tan başka ilahın da olmadığı Allah'ın dışındaki ilahları da reddetmemiz gerektiğini ve ancak Müslüman olabilmek için de Allah'a ortak koşmamamız gerektiğini ne yapıyoruz? Anlıyoruz bunu da Allah Teala pekiştirmiş ayetiyle fealem ennehu la demiş. Bir ki Allah'tan başka ilah yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor. Yani bilgiyle, ilimle ilgili memmete ve huwa ya'lamu ennehu la ilaha illa Allah dakhala'l cennet. Kim la ilaha illa bilirse bu sözü bu sözü bilerekten ee, yaşayıp bunun üzerine ölürse yani bilerek bu sözü bildikten sonra ölürse o zaman cennete girer. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Bunu bilerek diyor ölürse. Demek ki bilmeden sadece taklidi olarak söyleyen, yaşamayan kişinin bu sözün ona fayda vermeyeceğini anlamış oluyoruz bu hadiste. Ve buradan da aslen hani sadece mutlak olarak bazılarının dediği gibi kim la ilahe illallah derse cennete girer. Ama la ilahe illallah hangi anlama geliyor, neler yapılması gerekiyor, neler reddediliyor, neler kabul edilmesi lazım, amel edilecek mi, nasıl olacak hiç bu konulara girmeden kim la ilahe illallah derse cennete girer. Tıpkı günümüzdeki mürcielerin söylediği gibi, yani bu da dinin bir kısmını alıp diğer kısmını bırakmaya benzer. Ya da bazı ayetleri alıp diğer ayetleri kabul etmemeye bırakmaya benziyor. Biz dedik ki ayetleri daha iyi anlamak için ayetleri ayetler ışığında. Ayetleri hadisler ışığında. Yani dini bir bütün olarak alırsak anlarız. Ama dinin bir kısmını alıp bir kısmını iman edersek din anlaşılmaz. Ve de sakat bir din anlayışı şey ortaya çıkmış oluyor. <gülüyor> Yine bir rivayet bu ilimle ilgili olarak yani sahabenin aslen küçüklükten beri ilk imana girdikleri zaman bilinçli olarak bu sözü söyledikleri, bu sözü kabul ettiklerini bildiren bir rivayet var. İbn Mace'nin rivayet ettiği bu e, rivayette Cündü bin Abdullah Cündü bin Abdullah diyor ki: "Kunne ma'annabi al sallallahu aleyhi ve sellem, ve biz fityan" Bizler çocukken, gençken diyor Hazreti Resulullah'la beraberdik diyor. Cündüb İbni Abdullah söylüyor bunu. فَتَعَلَّمْنَ iman اَيْ اَتْتَوْح۪يدِ Yani bizler önce imanı öğrendik diyor. Yani tevhidi öğrendik. Yani bizler neye iman edeceğiz? Neyi kabulleneceğiz? Neyi reddedeceğiz? Önce bunu öğrendik. قَبْلَ اَنَّ تَعَلَّمَ Kur'an Kur'an'dan önce aslen imanı öğrendik. Daha sonra Kur'an'ı öğrendik diyor. ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَزَّدْنَا بِهِ اِيمَانًا Sonra Kur'an'ı öğrendik ve onunla diyor imanımız arttı. Bu rivayete göre, Cündüb bin Abdullah'ın bu rivayetine göre sahabe-i kiram demek ki önce neyi öğrenmişler? Önce imanı öğrenmişler. Yani tevhidi öğrenmişler. Neye iman edecekler? Neyi kabullenecekler? Neyi reddedecekler? Bunu öğrendikten sonra Kur'an öğrenmeye başlamışlar. Ve Kur'an öğrendikçe de imanları artmış. Hani ayette diyor ya, Enfal suresinde, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَدَتْهُمْ اِمَانًا Hani Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman onların imanları ne olur? Artar diyor. Yani artık iman etmiş bir kişi Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladıkça, anladıkça ne olur? Kur'an-ı Kerim onun imanının artmasına sebep oluyor. Yine bunu pekiştiren başka bir rivayet. Buhari ve Müslümin rivayet ettiği sahih hadiste diyor ki Enne'l-Nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem lemme ba'asa Muaz Muaz ibn-i e, Mu ibn Cebel ile Yemen. Hani Muaz bin Cebel Yemen'e gönderdiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki kala inneke takdumu ala kavmi ehli kitap sen ehli kitap olan bir kavme gideceksin. Yani Yahudi ve Hristiyan olan ya da kitaba müntesip olan bir kavme, bir millete gideceksin Yemen'e gittiğin zaman. Biliyorsunuz gene de Yemen'de Hristiyanlar yaşıyordu. Yahudiler de vardı. Hristiyanlar ağırlıktaydı. Sen ehli kitap olan bir kavme gideceksin. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tabi vali olarak, işte muallim olarak, kadı olarak, müftü olarak yani bir yetkili dini beyan edecek, anlatacak ve insanlar arasında hükmedecek bir şahsiyet olarak onu gönderiyordu. Muaz bin Cebel İslam'ı çok iyi anlayan, fıkhı çok iyi olan, hüküm hükümleri çok iyi anlamış bir sahabeydi. Özellikle onu seçiyor böyle bir önemli bir iş için ve onu Yemen'e gönderiyor ve diyor ki sen Yemen'e gittiği zaman, gittiğin zaman ehli kitap olan bir kavme gideceksin feli yekun ma tad'uhum ileyhi ibadatu Allah Onlara ilk ilk çağıracan şey, ilk yapacağın davet Allah'a ibadet etmeleri. Gelin sadece Allah'a ibadet edin. Sadece ona itaat edin. İbadetlerinizi, taatinizi tamamıyla Allah'a yapın. Ve rivayetin ikinci bir rivayette de yani awwala ma tad'uhum ileyhi la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. İlk önce bunlara, buna davet ediyor onları. فَاِذَا عَرَفُ اللّٰهَا Eğer Allah'ı tanırlarsa, فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ Eğer diyor Allah'ı tanırlarsa, haber ver ki, Allah-u Teala gecede ve gündüzde beş vakit namaz kılmanızı emrediyor de onları. Bu hadis, Bukhari ve Müslim'de geçen sahih bir hadistir. Bu hadiste çok önemli hükümler, çok önemli mesajlar vardır. Burada Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edilirse Muaz bin Cebele neyi tavsiye ediyor ilk önce? Sen ehli kitap olan bir kavme gideceksin. Aslında bunlar da Allah'ı tanıyor değil mi? Allah'a iman ediyorlar. Bunlar da bir takım Resullere iman ediyorlar. Bunların da kitapları var. Fakat onlar Allah'ın kendisini beyan ettiği gibi, anlattığı gibi böyle bir Allah'a tatmıyorlar. Böyle bir Allah'a birlemiyorlar, bilmiyorlar. Allah'a ortak koşmuşlar. Bazı sıfatlarını kabul etmişler, bazı sıfatlarını kabul etmemişler. Ve eksik bir inançla Allah'a iman etmişler. Eksik bir inançla. O yüzden diyor onlara gittiğin zaman, İlk önce diyor Allah'a ibadet etmelerini. İkinci bir öte de sadece Allah'ı birlemelerini emret buna çağır diyor. İlk önce La ilahe illallah'a çağır diyor. Eğer bunu bilirlerse feize arafullaha eğer Allah'ı tanınlarsa hani dedik ya onlar Allah tanıyorlardı. Fakat gerçek bir tanıma değildi. Niye? Çünkü bakıyorsunuz hakimiyette Hükümleri işte şeylerine vermişler, rahiplerine vermişler, Yahudiler hahamlarına vermişler, teşrih hakkını. Bakıyorsunuz hem Allah'a ibadet ediyorlar, hem de bununla beraber Hazreti İsa'ya da tapıyorlar. Hazreti İsa'yı haşa Allah'ın oğlu diyorlar. Ve buna benzer. Bakıyorsunuz eksiklik var inançlarında, ittifatlarında. İşte Allah'ın kendisini beyan ettiği gibi, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği gibi Allah'ı bu sıfatlarla kabul ederlerse inanarak kabullenirlerse o zamandaki de size beş vakit namazı, gecede ve gündüzde kılacağınız beş vakit namazı farz kılmıştır diye onlara beyan et. Dikkat edilirse önce iman, sonra namaz. Günümüzde birçok davetçi, daveti bilmeyen insanlar ne yapıyorlar? insanları davet ederken önce namaza davet ederler. Ya da oruç tutmaya, ya da efendime söyleyeyim işte nafile ibadet etmeye, yani bol bol sadaka veriniz, komşuya karşı iyi davranınız, işte içiniz temiz olsun, güler yüzlü olunuz, eziyet etmeyiniz vesaire gibi. Bunlar da olması gerekiyor ama bunlar bir takım önemli şeyleri yaptıktan sonra önce La ilahe illallah davet ezildikten sonra bu şeyler geliyor. Ama bu sayılan şeyleri kişi yaparsa ve Allah'a da ortak koşarsa, onun yapmış olduğu ameller ona fayda vermez. Ancak dünyada fayda verir. Bu amellerine karşı Allah sana dünyada ona bir takım nimetler verir. Ona işte sevindiği, rahat bulduğu, hoşuna gittiği bir hayatı ona yaşattırır, nimetler verir. Ve ahirette neyse fil ahireti illen nar yani ahirette sadece onlar için cehennem vardır diyor. Evet bu hadise göre o zaman anlıyoruz ki ilk önce La ilahe illallah'ın manasını bilmek gerekiyor. Tanımak lazım. İlk müminin yapacağı davet tıpkı peygamberlerin yaptığı gibi tıpkı sahabelerin yaptığı gibi önce Allah'ı birlemeye Allah'ı tanımaya Allah'a hiçbir şey ortak koşmamaya çağırmak. Ondan sonra bu kabul edildikten sonra İslam'ın en önemli noktası olan namaz meselesini insanlara bildirmek. Başka rivayetlerde de yine geçiyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem min ashabihi, avlen, avlen, ilahe Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden herhangi birini bir bölgeye gönderdiği zaman ilk önce Allah'a iman etmeleri için onları davet etme etmen gerekir. Diye önce beyan ediyordu ona, ondan sonra gönderiyordu. Evet, bu deliller gösteriyor ki önce demek ki kişi neyi kabullendiğini, neyi reddettiğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Tabii bu ilim üzerine olması gerekir dedik ya, İşte bu ilim insana fayda verebilmesi için insanın kalbine hitap eden, Amel, insanı amellere yönlendiren, hayatını değiştiren bir ilim olması lazım. Sadece mücerred böyle, nazari olarak bilinen bir ilim değil. İşte Allah'tan başka Tanrı yoktur, ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Tıpkı günümüzde okullarda öğretildiği gibi. Bu tavutlar tarafından da öğretiliyor. Dikkat edilirse. Şu anda ezanı işitiyoruz. Yani ezanda da ne diyor? La ilahe illallah diyor. Aslında çok büyük bir manaya davet ediyor. Çok büyük bir mesajı veriyor topluma. Ve tağutlar aslen bilmiş olsa, aslen ne anlama geldiğini, halk bilmiş olsa tağutlar hemen yasaklardı bu ezanları. Okutturmazlardı. Fakat tağutlar biliyorlar ki bu ezan okunsa da, La ilahe illallah Muhammed Resulü'ne günde beş vakit ezan okunmuş olsa da, işte bu halk eline bir tezbih alıp, günde işte yüzlerce defa La ilahe illallah tesbihini çekmiş olsalar da bunlar bu kelimeyi anlamadıkları için hayatlarını aktarmadıkları için ve de sadece nazari olarak bilip hayatlarına girmeyip bunun uğruna hayatlarını değiştirmeyen, mücadele vermeyen, işte zulme küfre karşı çıkmayan bir insan yapısı olacağını bildikleri için ne yapıyorlar? Bırak yani men etmeyi, bilakis onlar öğretiyorlar. Dikkat edilirse okullarda da öğretiliyor, camilerde de öğretiliyor, ezanlar zaten sürekli okunuyor. Ve bunun için de imamlara maaşlar veriliyor, öğretmenlere maaşlar veriliyor. Bugün kocaman bir diyanet teşkilatı var, ilahiyat teşkilatı var, profesörler, doktorlar yetişiyor, okullar açılmış, üniversiteler, okullar, imam hatipler... Yani dünyanın parası gidiyor aslında bunlar için. Dini eğitim. Ama nasıl bir dini eğitim? Sadece dediğimiz gibi teoride Allah'tan başka tanrı yok. Yani yaratıcı, işte bu dünyayı yaratan Allah'tan başka bir ilah yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denen bir zat gelmiştir. O da Allah'ın Resulü ve elçisiydi. İnsanları güzelliğe davet eden, temiz kalpliğe davet eden, işte komşusu açken, tok yatan, bizden değildir, değildir diyen bir Resul olarak tanıtıyorlar. Dikkat edilirse Resul'ün cihat yönüne girmezler. O Resul'ün la ilahe illallah yönüne girmezler. Mekke'deki mücadelesine tağutlara karşı olan tutumunu, siyasetini ne yapmazlar bildirmezler. İşte biraz ibadetini, biraz insanlara olan hoşgörüsünü, muamelesini böyle dile getirirler. Geri kalan bir sürü İslam ahkamını, o Resul Efendimiz ﷺ o mükemmel hayatını ne yapıyorlar aktarmazlar. Ve halbuki biz ne daha önce işlediğimiz gibi sahada e, ahlakında e, kendi hayatında 10 senelik süre zarfında 27 kere cihada çıktığı rivayeti gelmişti değil mi? 10 sene süre zarfında 27 kere bir fiil cihada çıkmıştır. Bırakın Mekke'deki mücadelesi tağutlarla ona mücadelesi, çekmiş olduğu çileler. Bunlar işte anlatılmaz. İşte söyleyen kişi de bu tağutların beyan ettiği gibi, öğrettiği gibi böyle kuru bir ilim olarak değil. ilahiyatlarda ya da okullarda öğretilen kuru bir ilim değil. Bunu inanarak, bilinçli bir şekilde söyleyerek, insanın kalbine nüfuz ederek, kalbini ihya ederek, düşünün Hz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye giden bir Ömer radıyallahu biraz sonra ne oluyor? Müslüman oluyor ve tam bir davetçi, tam bir mücahit kesiliyor. Ve bunun uğruna eziyetler çekiyor. Bir Mus'ab bin Ömer'i düşünün yani zengin olan işte Mekke'de, Mekke'nin ileri gelenlerinden işte zengin ailelerinden sosyetik ailelerinden ailelerin çocuğu olan bir Mus'ab La ilahe illallah dedikten sonra hayatı nasıl değişiyor? Ve o zengin olan bir kişi nasıl fakirlik çekiyor? Bir gün mescide giriyor Medine'deyken Resulullah Efendimiz sallallahu bazı sahabelerle beraber oturuyorken bir bakıyor Mus'ab giriyor. Mus'ab radıyallahu anh'ın üstündeki elbise zorla neredeyse avretini zorla örtmüş yani. Ve çok eskimiş bir elbise, böyle çok mütevazi bir elbise. Ve sahabesine diyor ki önceden diyor en zengin olan zengin bir ailenin çocuğu olan Mus'ab Bakın diyor Allah verisini sevdiği için ne hallere düşmüştür diyor. Yurdunu terk etmiştir, hicret etmiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bulunmuştur. Ailesinden eziyet baskı görmüştür. Ama o her zaman la ilahe illallah dediği için hayatı tamamıyla değişmiştir. Ve biliyorsunuz Uhud savaşında da şehit düştüğü zaman ee, onun üstü örtüldüğü zaman elbisesiyle biliyorsunuz o zaman imkanlar kısıtlı az. Elbisesiyle başını örttükleri zaman ayakları açılıyor. Ayaklarını örttükleri zaman başı açılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi beyan ediyorlar. O durumunu görünce gözyaşı döküyor <gülüyor> ve diyor ki işte onun başını örtün diyor elbiseyle geri kalan ayak tarafını da bu güzel kokulu bir otla şey yapın diyor, örtün diyor. Ve böyle onu gömüyorlar. Düşünün böyle bir hale düşüyor. Peki onu bu hale getiren neydi? Yani sadece la ilahe illallahı Kuru kuru bilmek miydi yoksa bilip anlayarak hayatına dökerek miydi? Şüphesiz ki bunu anlayarak, bilerek, yaşayarak hayatına dökmesiydi. Salmani Farisi düşünün. Ta İran topraklarından senelerce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bulmak için, hak, hak olan daveti bulmak için memleket memleket, devlet devlet gezmiştir. Binlerce mesafe kilometre kat etmiştir. Senelerini bazı rahiplerin yanında hizmete, hizmette geçirmiştir. İşte bu insanlar idari insanlar bana dinimi öğretecekler diye. Ve biri her biri vefat ederken biri diğerine yönlendiriyor, biri diğerine yönlendiriyor. En son yönlendiren rahip diyor ki muahit bir rahip diyor ki işte yeşilliği bol olan ve şöyle şöyle şöyle sıfatlarda olan bir mekan tabi bu da medine olarak tahmin ediliyor diyor bu mekanda bir peygamber zuhur edecektir diyor. Hazreti İsa'nın beyan ettiği ahir zaman peygamberiyle, la, la İlahe İllallah Muhammedun Resulullah'taki o, yani Allah'ın son elçisi olacak olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği diyor peygamber, işte şöyle sıfatlarda olan bir bölgede zuhur edecektir. Sana orayı tavsiye ederim diyor. Git onun yanına diyor, onun yanında bulun diyor ve vefat ediyor. Ve kendisi de işte biliyorsunuz yola koyuluyor işte o kabile onu götüren kervan hainlik yapıyor bunu köle diye satıyorlar Yahudilere. Ve orada peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zuhur ettiğini öğrenince hemen ne yapıyor? Gidip bakıyor gerçekten o söylenen sıfatlarda mıdır, değil midir? Söylenen sıfatlardan bir tanesi işte sadaka almadığı, bir tanesi hediye kabul ettiği, bir tanesi işte iki omuzu arasında nübüvvet mührünün olduğu bu gibi sıfatları görünce ne yapıyor? Hemen iman ediyor ve Resulullah Efendimiz sallallahu anh, dizinin ve yani dizinin yandan ayrılmıyor. Savaşlarında, barışlarında, bütün hayatın her bir bölümünde Resulullah Efendimiz sallallahu yanında bulunuyor. Hayatını çünkü buna adamıştır. Çünkü la ilahe illallah bu söylerken bu de söylemiştir. Ve peygamber Efendimiz sallallahu anh, bunun üzerine ne demiştir? Selman bizlerdendir, ehli diyor. Ve düşünün onu ehl saymıştır. Halbuki Farisi asıllığı binlerce kilometre uzaklıktan gelmiş. Aslen ateşe tapan fakat sonunda büyük bir mücahit olan bir sahabe. İşte bu sahabeler yani bu sözü söylerken sadece mücerret olarak soğuk bir şekilde la ilahe illallah demek miydi yoksa bunların amellerine dönüşen onlara enerji veren bir kelime miydi? Hiç şüphesiz ki bunu ehli kitabın söylediği gibi söylememek lazım. La ilahe illallah'ı anlayarak, bilerek, yaşayarak söylemek lazım. Biliyorsunuz ehli kitap da ne yapıyorlar? Ee, Allah'ın ayetlerini sadece müceret ilim olarak alıyorlar. Amele dökmüyorlar Amele dökmedikleri için, Allah'ın onları emrettiği şekilde yaşamadıkları için Allah'ın ayetlerini dünyanın geçici menfaati karşılığında satıp tahrif ettikleri için allah Teala onlar hakkında ne demiştir? Onlar diyor kitap yüklü eşekler gibidir diyor. Değil mi? Kitap yüklü eşekler gibidir. Yani taşımış oldukları o ilmi almamışlar, yaşamamışlar. Hayatlarına dökmemişler. mücerret olarak onu sadece biliyorlar ve onun hamanlığını yapıyorlar. Düşünün ki hammalın birisi birisi görevlendiriliyor, ona ücret veriliyor ve şu sandıkları bu yerden bu buradan buraya taşıyacaksın deniyor ona. O sandıklarda da çok çok e, değerli mücevherat var. Çok de değerli e, şeyler var onun iç içerisinde. Ama ne deniyor o hamalar? Sadece bunu buradan buraya taşıyacaksın bu ücret karşılığında. O da onları ne yapıyor? Taşıyor. Hiç içindeki mevcut olanları şey düşünmeden, onların kıymetini bilmeden sırtına alıyor, taşıyor, bir mekana bırak, götürüp bırakıyor. İşte İslam'ı tanıyıp da La ilahe illallah gibi çok önemli. Yani göklerin ve yerin onunla tartılıp da göklere ve yerlere ağır basan bu La ilahe illallah taşıyıp Kur'an'ı taşıyıp, İslam'ı taşıyıp amel etmeyen misali aynen o mücevherat taşıyan Haman misali gibidir. Ya da kitapları, çok mükemmel kitaplar içerisinde bir sürü malumat olan kitapları taşıyan eşekler nasıl ki faydalanmıyorlarsa o kitaplarda Allah korusun bunu anlamadan, idrak etmeden taşıyan bir insan da ne olur? Aynen onlara benzetilmiştir. Dolayısıyla la ilahe illallah söylerken bir hayat düzeni olarak onun uğruna dostluk ve düşmanlık yapılacak onun uğruna her şey feda edilecek onun uğruna çileler çekilecek gerekirse onun uğruna hapislere girilecek şehit olunacak gerekirse hicret edilecek ee, fedakarlık yapılacak bir kelime olaraktan bir cümle olaraktan anlamak ve hayata tatbik etmek gerekiyor bunu biz peygamberlerden böyle öğreniyoruz böyle görüyoruz dikkat edilirse bütün peygamberler La ilahe illallah derken insanlara aktarırken hep ne olmuşlar? taşlanmışlar eziyet görmüşler. Çünkü bunu aktarırken insanlar çok iyi biliyorlardı ki bu hayata giren ve anlaşılan, bilinen bir sözdür. Bunu peygamber çok iyi anlıyor ve, ve insanlara böyle aktarıyor. İnsanlar da bunu söylerken ya inanarak kabul ederekten söylüyorlardı ya da düşman oluyorlardı. Dolayısıyla bakıyoruz ki peygamberlerin bırakmış oldukları izler bizim için yani bu la ilahe illallah yolunda giderken bırakmış oldukları izler hep çile, hep işte kan, ter, gözyaşı bu gibi şeyler bırakmışlar bize iz olarak işte biz bu izlerini takip ederekten anlıyoruz ki he bu yol böyle çileli bir yoldur. Bu bilin, bile, bilerek bilinçli bir şekilde söylenmiştir. Kavimlerle, insanlarla mücadele edilmiştir bunun uğruna. Savaşlar yapılmış, bunun uğruna kanlar dökülmüş, işte ter atılmış, çaba harcanmış, mücadele verilmiş, zamanı gelmiş, ağlanmıştır bu insanların hidayet bulması için. Kileler çekilmiştir. Yoksa, onlar da günümüzdeki gibi, işte profesörler gibi, hem taksisine biniyor, hem de gidip ders veriyor üniversitede. İmam işte cuma hutbesinde hem La İlahe illallah anlatıyor hem de tavuklardan maaş alıyor. Yani hayat dört dörtlük mükemmel bir şekilde sürüyor. O nasıl oluyor? Bu da La İlahe illallah diyor, bu da La İlahe illallah diyor. Daha önceki geçen derslerimizde hani Seyyid Khutub'u misal vermiştik. İpe götürülürken idam edilecekken işte klasik bir imam geliyor ya Seyyid diyor son ölmeden önce diyor La İlahe illallah de diyor. İşte bizim görevimiz diyor terkin yapmaktır hani ölmeden önce mahkumları. Ya diyor sen de komediyi tamamlamak için mi geldin diyor. Biz zaten buna iman ettiğimiz için, kabul ettiğimiz için diyor biz. İşte idama mahkum olduk. Siz ise diyor ekmek yemek için, işte dünyayı kazanmak için söylüyorsunuz. İmam bunu söylettiriyor, maaş alıyor. Seyyid bunu söylüyor, ipe gidiyor. Nasıl oluyor? He demek ki söylemeden söylemeye fark var. insanlar insana fark var. Ee, bunun bilinçli anlamlı bir şekilde söylenmesi gerekiyor Tabii önemli hususlar var bilgiyle ilgili olaraktan yani ee, her bunu söyleyen bir kişi kurtuluşa erer mi asli olan kafirlerin konumu ne olacaktır onlar için yani bilmedikleri zaman cehalet özür olur mu olmaz mı Hüccetin kayım olması için neler gerekiyor, nasıl kayım olur? Bu konu da buna bağlıdır. Burada da önemli noktalar var. İnşallah bunu gelecek dersimizde işleyelim. Çünkü mesele biraz uzun. Yani tevhidde cahil olan kişiler, bunu anlamadan, idrak etmeden söyleyen ya da aslen bunu söylemeyen, yani cahil kalmış olan kafirler, ya da bunu söyleyip de amele dökmeyen, bu noktada cahil olan insanların Durumu ne olacak? Ee, nasıl bu insanları değerlendireceğiz? Bunu inşallah gelecek dersimizde ne yapacağız? İşleyeceğiz. Çünkü önemli bir husustur. Ee, bunu gelecek derse bırakalım.